huzura varmanın üçüncü kapısı, tehzip makamıdır. Bari i huzurundan insanı kovan isyandır. Sonradan o huzuru unutturan, nisyan yani asli vatanı unutmaktır. İnsan ne ile vatanından kovuldu ise, onun zıttı ile vatanında karar kılar veya döner. İnsan vatanından uzaklaştı mı zilil olur. Hele vatanını unutsa, Artık zilletin en nihayetine düşer. Vatana firar etmek gerek. Vatanda karar kılmak gerek. Vatanında tilki olan, Vatanın dışındaki aslandan daha aslandır. Bizim asli vatanımız, Cennet vatanıdır. Oradan kovulduk. Orayı unuttuk. Doğarken unutmadığımız için ağlıyorduk. Şimdi bizim gülmemiz, O unutkanlıktan dolayıdır. İsyanı terk etsek, Takva sahibi oluruz. Takva sahibi olmakla vatana döneriz. Dönmekle iş bitmez. Tekrar aynı vatanda daima kalabilmek için edep lazımdır. Zira edebi muhafaza etmeyen tekrar düşer. Allah'ın hoşuna giden her şey edeptir. Onun hoşuna gitmeyen de edepsizliktir. İnsan edepsizliği ile cennetten çıktı. Edep ile girecektir. Huzuru hayali bir temsil ile beyan etmeye mecbur kaldığımdan, şu temsilin zumnunda hem asli vatanı, hem edebi, hem gurubeti, hem de sultanın huzurunu, kalbi müşahedeleri ara. Zira huzuru tam açık bir dille beyan etmek, edebe mugayir olduğundan, huzurdan kovulmaya da sebep olur. Hiçbir zaman halkla hak birbirine karışmaz. Lakin Cenab-ı Hak taala. Halkı yaratmakla zatını gizlemiş, sıfatını beyan etmiştir. Allah'ın varlığını, birliğini gösteren de altı cihetli ayna gibi olan insandır. Günahlardan firar etmek ve istikamette karar kılmak insanı sultan eder. Sultanın bir memleketi var. Adı cennettir. Oraya asli vatan denilir. İnsan o vatandan bu dar dünyanın gurbet diyarına geldi. Yaylada keklik gibi olan ruh, topraktan yapılmış bir kafese girdi. Avcı gibi olan nefs ve şeytan, kekliğe uyuşturucu ve zehirli yem verdiler. Keklik asli olan vatanını unuttu. Dar bir çömlek gibi olan kafesi ve kafesin bulunduğu yeri asli vatan zannetti. Nihayet bu gurbet diyarında, aldığı her bir gıda ona ayrı bir sarhoşluk verdi. Dolayısıyla, kendisi güler oldu. Öyle bir uykuya daldı ki, tamamen gaflete kapıldı. Kekilik bir çömlek kafesin içindeyken, rüyasında asli vatanından daha güzel bir sarayda, dilediği her çeşit lezzet ve çalgılar içinde bulunduğuna inanarak, yapmacık naylondan yapılmış meyvelere göz dikti. Sevişti, oynaştı, şakalaştı. Bir gün uyandı. Ne baksın ki, kendisi mahkum iken, Nefsini hakim, yolcu iken mukim zannederek aldanmış. Ağlar, feryat eder. Ne yapsın ki dönüşünde asli vatanından geri kalmış. Asli vatanına gitmek ister. Fakat istikameti olmadığından asli vatanını yaratan onu zindana atmak istiyor. Şimdi keklik kendine gelmiş. Fakat her tarafı çamur, kanatları kırık, yoldaki olan zindana girer. O zindan ebedi bir zindan. Görmüş olduğu rüyaları hep ateş oldu. Heyvah! Bu cehennem imiş. Artık orada tüyleri dökülür. İkinci bir kafese girer. Kafes değil, bilakis bir tencere. Ne canı çıkıyor ki hayale dönmüş olsun, ne de bir kurtuluş var. Ağlar, feryat eder. Keşke toprak olsaydım. Envai çeşit temennilerde bulunur. Temenniler faide vermez. Yalvarır, kabul olmaz. Aynı yayladan, beraberinde gurbet diyarına gelmiş diğer bir keklik gaflete dalmadı. Yemlerin, oyuncakların hepsinin muvakkat olduğunu bildi. Ya hiç uyumadı ya da uykusunda uyanık gibi bulundu. O da rüyasında kendini bir esir gördü. Halbuki aslında hakim. Ben hakimim. Uykumda gördüğüm rüya lezzetleri, dünya hayatı hep rüya. Öyle ise gördüğüm şu esaret, şu hayali ejderha gibi olan nefs ve akrepler, tabiî ve hayali şeylerdir, der. Hem uyanmaya çalışır, hem de gördüğü rüyaya aldanmaz. O da günü gelir, kafesten çıkmakla uyanır. Sevincinden ağlar, keyfeder. Sultanına binlerce teşekkürler. Yaşasın asli vatanım. Hamdolsun. Gördüğüm zindan, rüyadaki olan hayali lezzetler, gördüğüm manzaralar hep naylondan yapmacık hayal oldu. Sultanın huzuruna varır. Gel ey uyanık ruh, çok akıllı idin. Gördüğün rüyada ihtilam olmadın. Şu köşkler senin. Köşkte envai çeşit huri gibi kızlar, yarısı misk, yarısı amberden. Dünyadaki olan tüm misk ve amberler hep nefret verici. Usandırıcı, ipeği kaput yapan zehirli, kurtlu boya imiş diye idrak eder. Sultan yüzünden bir perde kaldırır. Onun cemalini görünce şükür secidesine girer. Ne güzel bir hal. Dünyada görmüş olduğum ve rüyada müşahede ettiğim hakikatler hep hayal. Hayal zannetmiş olduğum bu ahiret tas tamam bir hakikat. Artık cennet hayatı ne ise hep onda kalır. Ebedi, daimi lezzetler olur. Ne zehirli yem var, ne de ızdırap. niyamun niyâmun metu mâtu intebehu İnsanlar hep uykudadırlar. Öldükleri zamanda uyanırlar. Sözüne binaen, insanların ruhları bedene girmezden evvel hep bir yerde, bir arada idiler. Tıpkı askerler gibi. Hadis-i şerifte, El-ervâhü junudun mücennedetun فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَ اَتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ minha اَخْتَلَفَ Ruhlar asker gibi toplu bir cemaat halindeydiler. Onlardan birbirini tanıyanlar, dünyaya geldikten sonra da buluşup ittifak halinde seviştiler. Ama birbirini inkar edenler ise, dünyaya geldikten sonra ihtilaf ettiler, ayrıldılar, buyurulmaktadır. Ruhlar dünyaya geldikten sonra, Mutlu ve bedbaht olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bedbahtlar doğup ölünceye kadar temsilde geçen esir olup kendini hakim görmüş keklik gibi ölümle uyanır. Ama uyanıklık ona faide vermez. Mutlu ve sa'id olan ruhlar iki kısımdır. Bir kısmı, bela gününden dünyaya gelip ölünceye kadar gaflet ve dünya hayatı onlardan tesir etmemiş Kudsi ruhlardır. Enbiyanın hepsi, Kamil Evliya'nın bir kısmı gibi. İkinci kısım, dünyaya geldikten sonra kimisi anasının rahminde iken, ana ve babanın yedikleri haram lokmadan dolayı, kimisi doğduktan sonra emdiği sütten, yediği yemekten dolayı 12 yaşına kadar, kimisi de ergenlik çağına erip kendisi haram yediğinden dolayı asli vatanını unutur. Artık unuttuktan sonra riyazet ve şeriatin ateşi ile henüz dünyada iken ruhları tasfiye edenler Sultan-ı Azam'ın tecelliyesi şereflenir. Tekrar asli vatanını hatırlar. İsyan gafletinden uyanır. Ölümü ile rahatlığa kavuşur. Bu kısım ya aslından uyanık oldukları ya da ölümlerinden evvel uyandıkları için nazarlarında ölüm zifaf gecesi gibi olur. Onun için bunlara Sa'id ve Mutlu denildi. Bu uyanıkla huzur denilir. Uyanamayanların ruhları Sekarat'ta, Uyanmadı ise Kabir'de, Uyanmadı ise Haşir'de, Uyanmadı ise Sırat Köprüsü'nde, Uyanmadı ise Cehennem ateşi ile tasfiye olup Uyanacak. Uyandığı andan itibaren de Sultan-ı Azam'ın huzuruna layık olur ve cennete girer. Binaen aleyh Sultan Aazamın hüküm ve kazası böyledir. Henüz ölümden evvel uyanmak ile huzuru elde etmek kulun düz iradesine bağlıdır. Bir hadisi şerifte, Mamin beni Adem Mevludun illa yemesuh şeytanu hine yuladu, fiyestehillu sarıkan min mesih şeytani, gaira Maryma ve bniha alehima sallam. Adem oğullarından doğan bir çocuk yoktur ki şeytan doğduğu zaman onu ellememiş olsun o da şeytanın dokunmasından bağırır Meryem oğlu İsa aleyhisselam müstesnadır buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ma minkum min ehadin illa ve kad vukkile bihi min Sizden hiçbiriniz yoktur ki beraberinde cin şeytandan bir arkadaşı olmamış olsun" buyurunca "Ve iyyake ya Rasulallah" ''Senin de mi ya Resulallah?'' dediler. ''Ve iyâye illa ennallâhe Allah aleyhi fe esleme felâ ye'murûni illâ bi ''Evet benimle de. Ancak Allah bana yardım ederek beni ona galip kıldı da o da Müslüman oldu. Artık hayırdan başkasını bana emretmez.'' buyurdu. Bu da onun mucizesindendir. Bunu anladınsa şimdi biz dünyada aynı vatanımızı görmek arzu ediyoruz. Aynı vatana varmak istiyoruz. Fakat asli vatanı görebilmek ve kavuşmak için bozulmaz, kuvvetli bir uçak gerek. O uçağa binmek için bilet lazım. Şüphesiz müminin imanı onun uçağıdır. İstikamet o uçağın biletidir. Ama sultanın bir emri daha var. Bize şu emri vermiş. Tertemiz huzuruma layık bir şekilde nefsinizi bırakıp bana gelin. Aksi takdirde sizi sarayımın kapısından kovarım. İşte üçüncü kapı tehzibe ahlak makamıdır. Tehziple yani bedeni zahiri fenalıklardan, kalbi fena düşüncelerden temizleyene dördüncü kapı olan huzur kapısı açılır. Bu kapının açılması ile kul sultanı ağzamın huzuruna kabul olunur. Şimdi büyük ve küçük günahlardan kendimizi temizlemekle zikir ve tayla huzura girmek istiyoruz bu huzurda dünyada hiç görmediğimiz lezzetler vardır bedenimizin içinde gafletle uyumuş hislerin açılması vardır bu hislerin açılması anında ne Cinsi münasebetlerde ne ihtişam meclislerinde ne güzel manzaralarda gördüğümüz lezzetler vardır bunlardan çok üstün hakiki zevkler vardır bu kapı açılırsa gördüğümüz madde camdan şeffaf Görmeye ve geçmeye engel olmaz bir hal bulur Huzur kapısı açıldığında uzaklık yakınlık ön ve arka hep bir olur İmanlı bir insanda bu ayna vardır İşte gaflet ve dünya hayatının uykusu Kalp aynasının yüzünü ve arkasını karartmış İki kaş arasındaki göz açılsa Hazreti Ömer gibi Medine'den nihavendi görürsün Kumandan sariye ile hiç vasıtasız konuşursun Fatih'in şeyhi, bu gözle Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhunu gördü. Kıssaları meşhurdur. Fatih, Ayasofya'da bu gözle üçüncü kerede Kabe'yi gördü. Nitekim Mevlana'da, ''Bizi bizden gizleyen bizim nefsimizdir. İnsanın kalp latifesi, yer küresi, ruh latifesi güneş gibi. Nefsi ay küresi, onun arzusu bulut gibidir. Ruhla kalp arasına bulut girdiğinde, güneşin tesiri görülmez. Nefs araya girerse, güneş simsiyah, zifir karanlık gibi görülür. Haddi zatında karanlık, güneşin kendi zatından değil, hicabı zulmani diye tarif ettiğimiz, nefsin cisminden olur. İşte huzur, kalp ve ruh arasındaki bulut ve nefsin çekilmesinden ibarettir, buyurmuştur. Mevlana cami Kudsesi Ruhu, Sen gözünü kapattığın vakit önünü görmez olursun. Böylece kalp de nefsin arzularından gözünü kapatmış. Onun için sen seni görmez olursun buyurmuştur. Şeyh Süleyman Ervadi Ey mümin kardeşim! Bizi bizden gizleyen yine biziz. Nasıl ki gözünü kapattığında başkasını görmez olursan, böylece kalp ve sır gözleri kapandığı zaman kendi zatını görmez olursun. İşte tehzip o gözü çapaklardan temizlemektir. Mesela, uyku zamanında, biz isyanı terk ettiğimizden dolayı, havada uçar, deniz yüzünde yüzeriz. Göz kapakları ve dünya maddesi, uçmaya ve yüzmeye engel değil ise, öylece uyanık iken de, günah yapmayı düşünmezsek, ve fiilen zikredersek, şu gördüğümüz maddeler, zaman, mekan, hepsi yok olur. Böylece, huzur halinde uçar ve yüzer olursun. Evliya menkibesinde, tayyi zaman, tayyi mekan dedikleri keyfiyet budur. Huzur buldun mu, maddi zevkler hep acı olur. İşte pervane, narda nuru gördüğü için ateşin yakmasını hissetmez. Pervane gibi huzura aşık olsan, onun gibi şu maddi alem sende tesir etmeyecektir. Kim Şeyhül Ekber'in amelini işlerse, Hz. Ömer gibi teslim kemerini bağlarsa, bu huzuru bulur, bu lezzeti bulur. Ashab-ı kiram, bu huzuru buldular. Onun için kendilerini, Hazreti Ahmet'in nurundan dolayı feda ettiler. Onunla konuşurlarken, nefsim feda olsun diye hitap ederlerdi, buyurmuştur. Nefs, haset, kin tutmak, ucup, cimrilik, Riya makam sevgisi, şöhret, Zenginlik, nesep, ilimle iftihar etmek, gazaplanmak, gıybet, haber dolaştırmak, yalan, çok konuşmak, bulut gibidirler. nefs rüzgarı bunları toz gibi kalbin gözüne serptiği için kalp gözlerini kapatmış olur. Kalp bunlardan temizlendi mi kurb ve huzur makamına yakın olur. Bu makamda keşif, keramet, ruhani lezzetlerin hepsi var. Bulut ve fena arzular kalpten çekilmediği müddetçe kalp ve ruh ayrı ayrı birbirini görmez. Çekildi mi karşı karşıya gelir. Aslında kalbin istek ve arzusu sultan Azam'ın cemalidir. O cemal ruhtan ona akseder. Nefs kalbin yüzünü o huzurdan çevirmiştir. Tasfiyeden ibaret kalbin temizlenmesiyle tecelliler görülmüş olur. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَسَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانُهُ صَدِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً Her kim ihlas üzere imanla kalbini tasfiye ederse, kalbini salim kılarsa, dilini doğru tutarsa, nefsini sükunete erdirirse, ahlakını dosdoğru kılarsa, korktuğundan emin ve umduğuna kavuşmuştur buyrulan hadis-i şerifte huzur a. Kalbi hırs, haset, kin, buz, düşmanlık, gösteriş ve hayali konuşmalardan arındırmaya b. Tatbikatın şeriate mutabık olmasına bağlanmıştır. Enbiyanın serveri ve evliyanın rehberi ne güzel bir yol göstermiş. Her kim ihlas üzere imanla kalbini tasfiye ederse, korktuğundan emin, ...ve umduğuna kavuşmuştur. Yani kalbini haset, kin, kibirlilik... ve sair zehirli hastalıklardan temizlerse... ...umum azaptan emin olmuş... ...ve ümit etmiş olduğu cennete ulaşmıştır. Binaenaleyh Allah Teâlâ'nın izni keremi ile... ...kalbini maddi ve manevi hastalıklardan... ...sıhhate kavuşturmuş zata... ...gerçek söyleyen dil, mutmain olan kalp... ...halk ve hak nazarında tas tam istikamet güzel ahlak nasip olur. O huzur bulur. Nefs bu huzurda sükunet bulmuş olur. Ne keder onda tesir eder, ne de keyif. Çünkü kendisi ikisini de hayal görür. Pervanı ateşten muzdarip olmadığı gibi, huzur aşkı da ona hiçbir zorluk göstermez. Acaba ne ile huzur bulunur? Cevap şu hadistir. İnne bu delâ'e ümmeti lem yeduhul cennete bikesrati salatin ولا صوم ولا صدقه ولكن دخلوها برحمه الله وسخاوه الانفس وسلامه الصدر muhakkak benim ümmetimden ebdaller çok nafile namaz kılmak yahut oruç tutmak veya yahut sadaka vermekle cennete girmediler ancak Allah Teala'nın rahmetiyle ve nefsin sehavetiyle bir de kalbin selametiyle cennete girdiler yani bir takım evliya vardır Kalpleri Hazreti İbrahim aleyhisselamın kalbi şerifi gibidir. Tevhid ve meşreplerinde Halil-i Ekber'in meşrebindedirler. Sıfatları mücerred Allah'a dostluktur. Cenabı ı Hakk'ın yolunda en sevgili mallarını verirler. Sehavetle meşhurdurlar. Bunlardan birisinin yer değiştirmesi yahut vefat etmesi anında derhal yerlerine birisi tayin olunur. Bir memleketten, Diğer bir memlekete sefer ederlerse, Kendi suret ve siretlerinde birini tayin ederler. Adetleri en az yedidir. Eski Türkler bunlara, Yediler demişler. Bunlar sekiz sıfatla tanınırlar. a. İmanla salih amel işlemekte çok metindirler. Yani her halleriyle imanlarını fiili olarak gösterirler. b. Kalplerinde nifak, günah arzusu, Riyâ gibi hastalıklar olmadığı için tüm sözleri hikmet ve tevazu, halleri güzel ahlaktır. Haset, hırs ve kibir bilmezler. C. Halka sözleri çokça tesirlidir. Hiç kimseyi incitmezler. Halk da, halık da onlardan razıdırlar. D. En kıymetli mallarını Allah Teala'nın yolunda infak ederler. E. Kanaat. F. Belalara sabır. G. Kalplerinde tevekkül, sıfatlarında ihsarla görülür. H. Kalpleri selim, bedenleri mustakimdir. Aklı selimle kemal bulurlar. Onların nazarında övmek ve sövmek hep bir olmuştur. Hazreti Ömer, oğlu Abdullah radıyallahu ta'ala anhumaya diyor ki, قِيلَ ya رَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ efdalu, اَفْضَلُ Kullu mahmumü kalbi cadoqil lisanı. Çalı cadoqil lisanı nargfuhu. Fıma mahmumü kalbi? Çalı, huwa taqiü nüqiü, la ithm fihı, vla barği, vla gilla, vla hasada. İnsanların hangisi ifdaldir denildi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kimsedir ki kalbi mahmum ve dili doğrudur. Buyurdu. Dili doğru olanı tanıyoruz. Mahmûmul kalp nedir? dediler. O takva sahibi tertemiz kalptir ki içinde günah yoktur, zulüm yoktur, hıyanet yoktur ve haset yoktur buyurdu. Tehzib'in ilk makamı, dört fenahuyu kalpten silmektir. Tarikat erbabı, dört arzuyu kalpten yok etmekle ''Dört güzel niyet ve iradeyi yerleştirmek, tehzibin ilk kapısıdır.'' dediler. Mesela hasedi kanaat ve mukadderata rıza göstermekle, hırsı, tevekkül, îsar, cömertlik ve samimiyetle, kibirlilik ve benliği, tevazu, fedakarlık, halka şefkat etmekle, nifak ve riya'yı da iman ve ihlasla imha etmektir. İlk kapı burasıdır. Bu temizlemede muvaffak olan seyri tamamlayıncaya kadar daima başarılı olur. Zira bütün ahlaksızlığın anası haset, hırs, kibirlilik, benlik, hıyanet ve riyakarlıktır. Bütün güzel ahlakın ve edebin esası da mevcut olan mal ve makamata kanaat, rıza, tevekkül, isar, Allah'a ve kuluna karşı samimiyet ve ihlastır. Onun içindir ki Kur'an-ı Hakim, hadis-i şerif ve büyükler en çok bunlardan bahsederler. Nebi-i muhterem ya bunega in kaderta ala en tusbiha ve tumsiya ve lesa fi kalbika gishun li ahadin fef'al. Ey oğulcağızım, kalbinde hiçbir kimseye karşı karışıklık, eşit kin, buz, düşmanlık, haset olmadığı halde akşamlanmaya ve sabahlanmaya güç bulursan, bunu yap. Ve, لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ İnsanlar birbirinden haset etmediği müddetçe, hayırdan ayrılmazlar, buyurmuştur. Yani, hasetleştikleri vakit, aralarına kin, buz etmek ve düşmanlık girer. Hırs ve hıyanet kalplerine gelir. Bunlar da girdi mi, hayırdan ayrılırlar ve helak olurlar demektir. Hasedin tohumu, kin beslemek ve mümin kardeşini terk etmek yahut onu tek başına bırakmaktır. Öyle ya, bizim asrımızdaki gençlerimizin çoğu tek başına yalnız kaldıkları için İslam suyundan ayrıldılar, balık gibi çırpınıyorlar. Ey basiret sahipleri! Yukarıdaki hadisin cümlesinde tefekkür edin. من هجر اخاه فوق ثلاث فهو في النار الا ان يتداركه الله برحمته. Kim kardeşini üç gün terk ederse şüphesiz ateşe girecektir. Allah'ın rahmeti ona kavuşsa müstesna. Ve la yahillu li ahadin an yahjura akahu fawqa thalath. Faman hajara fawqa thalath famata dakhalan bir Müslümanın üç günden fazla kardeşini terk etmesi helal değildir. Binaen aleyh, kim üç günden fazla din kardeşini terk ederse ve bunun üzerinde ölürse ateşe girecektir buyurulmuştur. Allah Teala'nın nimetinin başkasının üzerinde bulunmasına rıza göstermemek haset, kendi elindeki nimetten başkasını mahrum etmek hırs, bil fiil onu terk etmekle, ona kin beslemek, hıkt. Halktan menfaati saklamak, buhul, yani cimrilik diye tarif olunur. Bunların hepsi de, kalbin huzuruna ve feyz almasına manidirler. Hatta bunlar, birçok insanların imanlarını bile ellerinden alır. Tehzib makamında, Sıddikiler de diğer tarikat erbabı gibi, bunları kalpten silmeye önem vermişlerdir. Lakin, Seddeki ekberin yolundakiler buna muvaffak olmayı beklemeden istikamet ve kalbi zikirle devam ederler. Tehzibi ahlak kendiliğinden olur. Tehzibin ikinci makamı kibirlilik ve riyayı silmektir. Tehzip makamında kibirliliği, gösteriş, benlik ve cimriliği kalpten silmek namaz gibi farzdır. Hatta bunları kalbinden silmeye gücü yetmeyenin Kamil Üstad'a teslim olmaları farz olur. Çünkü bunlar kalpte iken kalp Cenabı Hakka yönelmez, zikir de etmez, zikretmekten korkar, kadere karşı gelir, derken ahireti inkar etmeye sirayet eder. İmamı Gazali diğer tasavvuf erbabı gibi tehzibi ahlak üzerinde şiddetle durmuştur. Tehzibi ahlakın İslam dininin en nazik özelliklerinden olduğunu şu hadisi şerifle ifade etmiştir Bi'is-el-abdu abdun tehayyela ve akhtala ve kebiral mutaala Bi'is-el-abdu abdun tecebbara ve atada ve nesiyel cebbara ala biis abdu abdun seha ve leha ve nesiyel vel bila biis abdu abdun ata ve tağa Vanesya'l mubtada ve'l muntaha. Bi'sal abdu 'abdun yahtilu'd dunya bi'd-dini bi'ş-şehawati. Bi'sal abdu 'abdu tama'in yaquduhu. Bi'sal abdu 'abdu hawan yudilluhu. Bi'sal abdu 'abdu ragabin yudilluhu. Ne kötü kuldur okul ki kendini beğenir, yürüyüşünde kibirliliği taslar ve büyük ve ali Rabbini unutur. Ne kötü kuldur okul ki zulmünü izhar eder ve hudutları aşar. Cebbar, eşit kulunun yakasını bir araya getiren, zıtları birleştiren ve kaynaştırıcı ve ali Rabbini unutur. Ne kötü kuldur okul ki Rabbini unutur, oyun ve eğlenceyle meşgul olur ve kabirde çürümeyi unutur. Ne kötü kuldur okul ki yüksekliğini gösterir, zulmeder. Başlangıçtaki aslını Nihayette varacağı yeri unutur. Ne kötü kuldur o kul ki, Şehvani istek ve arzusu sebebiyle, Diniyle dünyasını satın alır. Ne kötü kuldur istek ve arzusunun kölesi. Onu istek ve arzusu sürüp koşturur. Ne kötü kuldur heva ve hevesinin kölesi. Heva ve hevesi onu saptırır. Ne kötü kuldur hırs ve ihtirasın kölesi hırs ve ihtirası onu zillete sokar. İmam Gazali, bu hadisi şerif ibret verici, tehzibi ahlakta büyük bir rehberdir diye tasrih etmiştir. Sadreddin-i Konevi Kudsisi Ruhu Kibirlilik Allah'ın hakkıdır. Çünkü onun zevali yok. Ondan intikam alınmaz. Ne akılsızdır o insan ki, o azamet sahibinin kahrını unutur. Hakkına tecavüz eder. Öyle ya, kibirli insan Allah'a kul olmayı istemez de kendi nefsine kul olmayı tercih eder. Bir padişahın hizmetçisi bir ehli huzurun ziyaretine girmiş. O ehli huzur da ona, Ey kölemin kölesi, merhaba demiş. Bu söz hizmetçinin zoruna gitmiş. O zatı amirine şikayet etmiş. Hizmetçinin amiri olan hükümdar derhal onu huzuruna celbeder ve sorar. Sen nasıl hizmetçime kölemin kölesi diye hitap edersin? O zat hükümdara şöyle der. Allahu Ekber, doğru dedim. O sana hizmet eder değil mi? Sen de nefsine. Nefs de bana hizmet eder. Hükümdar ona hapse atar. Düşünür, sabahleyin erken onu çağırır. Ey derviş, doğru. Tövbe ettim. Bundan sonra benim nefsim de bana hizmetçi olacaktır, der. Hadisi şerifte, اَلَا اُخْبِرُكُمْ ehlin النَّارِ كُلُّ جَوَّذٍ مُتَكَبِّرٍ Ben size ateş ehlinden haber vereyim mi? Dikkat edin, yürüyüşünde kibirli, çalımlı ve mağrur olandır, buyurulmuştur. Bir insan kendi nefsini beğenip, obur ve kibirli oldu mu, ondan her şey bekle. Gözümüzün nuru, kalbimizin hekimi ve zamanın lokmanı olan Gavs-ı Azam, aşırı günah işleyenlerden korkmuyorum. Fakat kalbinde kibirlilik ve mağruriyet olanlardan çok korkuyorum. Onlara hatme ve teveccüh tesir etmez. Vaaz ve nasihat onlarda tesir etmez. Akıllarınca ayet ve hadisleri de tevil ederler. Nerede ise Allah'ın ahkamını kendi nefslerine uydurmak isterler. Sıddîkiyye saadetleri kibirlilikten başka her şeyi tedavi ederler. Ez cümle, Ebu Talib'in küfür üzerine ölmesine sebep, kibirliliği ve inadı olmuştur, buyurdu. Zunnûni Mısri, Kutsesi Ruhu Hadislerden anlaşıldı ki, kalbinde dört haslet olan kimse, cennet kokusunu bile alamayacaktır. Her bir hasletin ayrı ayrı işaretleri de vardır. A. Kalp sertliği yani gazaplanmak. Bu putun işareti fasit görüş ve sefahate dalmaktır. Bu put kalpte yerleşti mi edepsizlik tohumunu kalbe eker. Bedendeki azalar isyana başlar. B oburluluktur. Bunun işareti isyanda sevinmek, Cenabı Hakk'ın hukukuna tecavüz etmek, milletin namusuna ve malına göz dikmekle hiyanet etmektir gavs Halim, obur bir insan ibadette tembel olur. Günah işlemekte hırslı ve hızlı olur. Kamil insanların teveccühünden başka çareleri yoktur. Obur insan elinden gelirse Allah'ın rahmetini kendi hesabına kullanacak. Üstadı sevmek bu putu yıkar. Bazen saadatlar bu şubeyi tamir etmek için mali veya bedeni hizmetleri yaptırırlar buyurdular c. Kibirliliktir. Bunun işareti, kendi nefsini sevmek, amelini beğenmek, kavgacılık, sıkıntı, halktan nefret gibi fena huylardır. d. Kibirliliğin semeresi olan riya ve nifaktır. Bunun işareti de, nefsi temize çekmek, güzel ahlaklı görünmek, şeref ve yüceliği iddia etmektir. Bunlar hepsi şehvet kelimesinde toplanır. Yeryüzünün huzurunu bozan, işte bu dört haslettir buyurmuştur. Birinci put, aşikar ve gizlide yumuşaklıkla yıkılır. Bunun işareti, hoş görmek ve hoş görünmektir. İkinci put, kanaat ve cömertlikle yıkılır. Bunun işareti, günah işlemekten üzülmektir. Üçüncü put, tevazu ile yıkılır. İşareti, halkın eziyetine sabır ve tahammül, ibadette çevik olmaktır. Dördüncü de, ihlasla ve İslam'a muhabbetle yıkılır. İşareti, hayra koşmak, şerden dizginlenmek, hasbel beşer, bir günah işlenirken, derhal tövbe ile Allah'ın rahmetine sığınmaktır. Kimin kalbinde, şu dokuz haslet varsa, iki cihanda en mutlu ve saiddir. Bir insan, günah ve noksanlıkta değil, İbadet ve çoklukta tevazu ederse, mutlu ve sa'id işte o insandır. Bir menfaat beklemediği ve bir şey istemediği halde, Allah Teala'nın kullarına tevazu, kemaliyetin zirvesidir. Ciddi olarak isyan ve ihtiyaç dışında boyun eğmek, kendisinden küçük olanlara şefkat ve rahmette bulunmak, ehli ilim ve hikmet sohbetlerinde bulunmak, ne büyük bir bahtiyarlıktır. Cennetle de müjdelenen, tevazu sahibi olandır. Cer harflerinden, b-harfi, kesir ve tevazuyu kabul ettiğinden, celal lafzının sonunu bile esrelendirip, cerrele kılmıştır. İnsan da kendisinden ilim, hikmet, mal veyahut da emirlik sıfatı olduğu halde, kesri nefste, yani tevazu ile kırılmaktan dolayı Allah Teala'nın, rahmet tecelliyelerinin kapılarını açtırır. Dünyada iken böyleler, huzur ve nisbet cennetlerinde oldukları gibi, ahirette de Tuba ağacının gölgesinde lezzetlenir. Bir hadisi şerifte de, Tuba limen teva'da'a fi gayri men qasatin, ve fi nefsihi min gayri meskenetin, ve enfek malan cema'ahu fi gayri ma'asiyetin, ve rahime ehlezzulli vel meskeneti, Bıhaliyat ahl al-fiqh ve al-hikmeti. Tuva lman zell fi nefs he ve tab kesb he ve Cennet müjdesi o kimseye olsun ki kendisinde bir noksanlık olmadığı halde tevazu gösterir. Kendisinde bir zavallılık olmadığı halde nefsini alçaltır. Masiyetin dışında topladığı maldan harcar. Fıkıh ve hikmet bilginleriyle kalkıp oturur. Zavallı ve zayıflere merhamet eder. Cennet o kimseye olsun ki, aciz olmadığı halde nefsini zelil kılar. Kazancı hoş ve helal olur. Gizlisi, kalp, sır ve ruhu nurlarla güzel olur. Aşikarı, zahiri azaları takvayla süslenir, şereflenir. Şerrini insanlardan alıkoyar. Cennet o kimseye olsun ki ilmiyle amel eder. Malının fazlasını Allah yolunda harcar. Sözünün fazlasını tutar buyurulmuştur. Tehzibi ahlak diye hadisle yaşayıp tasfiye makamına muvaffak olmanın umum yolları bu hadisle beyan olunmaktadır. Ahlaken kalbini fena arzularının dumanından kurtaran en yüce insan olur. Bununla beraber kamil insanların sohbetinden faidelenirse halis bir altın gibi kemaliyetin zirvelerine çıkar. Efendimiz ve kalbimizin kıblesi Şeyh Abdulhakim Hazretleri 1967'de şu sohbette bulundular. Aslında Sıddikiye tarikatinden maksat, Allah'ın azametine karşı kulların acizliklerini itiraf ve idrak etmeleridir. Dokuz fena huyları kalbinden silip süpüren zat, hakiki bir sıddiki olur. 1- Kibirlilik en fena hastalıktır. Tevazu ile yıkılır. Yani noksan sıfatlara sahip kimsenin tevazusu, varlıklıların kibirlenmesi gibi tekebbürdür. Binaneley bir dilencinin tevazu etmesi, zenginin kibirliliğine eşittir. Ama zenginin fakire boyun eğmesi ve fakirlerin içerisinde bulunması, tevazunun ta kendisidir. Fakirin de sabretmesi, kanaat gibi güzel hasletle vasıflanması, zenginin tevazusu gibi güzel bir haslettir. Şu dar dünya imtihan yurdudur. Allah zenginlere, ulemaya ilim ve servet vermiştir. İlim ve servet sahibinden tevazuyu ister. İmtihanları bununladır. Fakirlerden de sabır ve kanaati ister. Onlar da bununla imtihan olunurlar. 2. Kalben ve bedenen harama temayül insanı huzur ve nispetten uzaklaştırıcıdır. Bu fena haslet de helalden kazanmak ve kazandığının fazlasını masiyet olacak yerde değil, hayır ve taat yerlerinde harcamakla silinir. Buna infak denilir, isar denilir. İnfak ve isar, hırsı, kin beslemekten ibaret hıkt ve hiyaneti kalpten yok eder. İnfakta israf söz konusu değildir. Hatta bütün malını Allah yolunda harcayan israf etmemiştir. Günah yolunda bir kuruşunu harcayan israf etmiştir. İnfak ve isarda cesaretli olan Allah Teala'nın El-Cevvadu Celle Celaluhu isminin tecelliyesinin mazharı olur. 3. Merhametsizlik de kibirlilik gibi kul ile Allah arasında zulmani bir hicaptır. Salik bunu da kula şefkat ve hizmet etmekle siler. Eğer bir insan şefkat etmiyorsa, alim, amir veyahut zengin olsa bile, fakir ve miskinlerin yanında oturmakla şefkat etmeye muvaffak olur. Hadis-i şerifte, مَنَّا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللّٰهُ Allah'ın kullarına şefkat ve merhamet etmeyen, Allah'ın merhamet ve şefkatine mazhar olamaz. Buyurulmuştur. Bazı tarikatlerde, müridin, ''Fena fi şeyh olmazdan evvel, fena fil ihvan olması gerektir.'' dediler. Şah-ı hazne de, şeyhinizden fazla da müritlerine hürmet edin.'' buyurmuştur. Zira kullar Allah'ın iyalidir. İyaline kemaliyle feda olmayan ondan feyz alamaz. Seyda'i i Tâhi, Şeyh Fethullah Hazretlerine, ''Kudsesirruhum'' şöyle buyurur. ''Bizim tarikatimiz, İhvana ve Üstada canı feda etmek tarikatidir. Zira Sıddiki tarikati, Ashab-ı Kiram'ın tarikatidir. Ashabdan her biri, Canını diğerine feda etmekle faidelendiler. 4. Ehli Kemal'den nefret etmek, Hususen münkirlerin yanında bulunmak, Kalbin yüzünü ruhani kıbleden çevirir. Aslında kalbin isteği, Cenab-ı Halik Teala'nın tecelliyesidir onu sever. Nefaideki fasıkların, münkirlerin ilkaatları kalbi asli olan maksadından çevirip yüzünü dünya sevgisine döndürürler. Beyatten sonra da salikleri üstatlarının kemalatından mahrum eden o telkinlerdir. Ehli ilim ve hikmetle buluşup sohbetlerinden faydalanmak ve onların dışındakileri kalpten çıkarmak kalbi tekrar dünyadan çevirip Yüzünü Rabbine döndürür. Nitekim Sıddıklar yolunun imamı, Bizim tarikatimiz sohbet tarikatidir buyurdu. Hadisi şerifte, Tuğba limen khalata ehlel fıqhi vel Hikmet ve fıkıh ehli ile sohbet edene müjdeler olsun. Diğer bir hadisi şerifte, Câlisul küberâe, Vesâilul ve Vesâilul hükemâe. Hiddetleri sönmüş, Kalpleri şefkatle akmış, tecrübeli olan büyüklerle oturun. Dinin vecibelerini öğrenmek için ulema'dan sorun. Özü ve sözü birleşmiş hukema ile buluşup görüşün buyrulmaktadır. Bu büyükler ulema, hukema kalbe ayrı bir hayat verirler. 5. Haram lokma mideye girdiği an dirilir. Günahlara asabi damarları tahrik eder. Hatta bey namazın yemekleriyle bile kalbin gözü kamaşır. Salik bu tuzaktan helal kazançla imkan derecesinde namaz kılanların yemeğiyle kalbini kurtarır. 6. Münkir olmayan ulemanın sözlerinden öğrendiği bilgilerle amel etmektir. Bununla da Salik kalbini cehaletin zifir karanlığından kurtarır. Eğer imkan varsa farzın dışında olan ilimleri de elde etmek, şüphesiz ganimettir. 7. Gücü yettiği kadar, mahluka zarar vermemek hasletidir. 8. Mal toplamak değil, Allah'ın izniyle, O'nun yolunda harcamaktır. 9. Zikir veya rabıta vasıtasıyla, susmak hasletidir. Zira en çok kalbi, huzur ve nisbetten mahrum eden, huzuli konuşmaktır buyurdular. Beyazıda Bestami, gönül alçaklığı ile, Şeyh Mütevelli îsar ve infakla Allah'a kavuştum dediler. Şahı Nakşibend de, tevazu sahibi kimseyi incitmez, tahkir etmez, zillet kanadını yere koyar buyurur. Ataullah İskender'i, kalbi halkla uğraştıran haktan uzak olur dedi. Oğlu da, Sükut üç kısımdır buyurur. A. Dili susturup kalben konuşmaktır. Bunda avamı nas ve hayvan müşterektir. Bunda da bir nevi faide vardır. B. Havasın sükutudur. Dili susarken kalbi zikreder. Bu daha faidelidir. C. Dili sustuğu gibi kalbi de susturmaktır. En güzel sükut budur. Necmeddin'i i Kubra'da dedi ki, İmam-ı Azam, imamın arkasında sükutu tercih etmiştir. Huzurda susmak, hakiki huzur olduğundan dolayıdır. Kalbi tasfiye edebilmek için bir hadisi şerif ve şerhi, tehzip makamının hakikatini beyan eder. Hadisi şerifte, İyyâkum mevzanne feinnevzanne ekzebul hadisi ve la tehassesu ve la tecessesu ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمة Kulü'l-müslimü alâ'l-müslimi harâmun damuhu ve ve kezan sözün en yalanıdır. Gizli haberleri araştırmayın. Bedenen yapılabilecek amelinizi de araştırmayın. Hayırda yarıştığınızda birbirinizi engellemeyin. Haset etmeyin. Buzlaşmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Kendi nefsinizin menfaatini başkasının menfaatinden takdim etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Birbirinizden ayrılmayın. Nitekim Allah da bunu size emretmiştir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakıp zelil de etmez. Tahkir de etmez. Göğsüne işaret ederek üç kere takva buradadır. Bir Müslümanın Diğer bir Müslüman'ı tahkir etmesi, günah olarak tahkir edene kafidir. Müslüman'ın her şeyi, malı, ırzı, namusu, kanı haramdır, buyurulmaktadır. Haramdan sakınan bir kimse hakkında, kötülüğü düşünür diye tahmin etmek kesinlikle yasaklanmıştır. Yani, hayır ehlinde kötü zanla tahmin bir yalandır. Hayır ehlinden onu ayrıca tahmin yalanın yalanıdır. Şer işleyenlerin hakkında işledikleri şerri zan etmek suizan değildir. Mesela zinadan korunmayandan zinayı, hırsızlıktan korunmayandan hırsızlığı zan ve tahmin haram değildir. Ancak zahiri halde şerden sakınan kimseden şerri tahmin etmek yasaklanmıştır. Nitekim, اِجْتَنِبُ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ism Zannın bir sakının. Çünkü bazı zan günahtır. Mealindeki ayetten bu mana anlaşılmıştır. وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا Gizli haberleri araştırmayın. Bedenen yapılabilecek amelinizi de araştırmayın. Yani şu veya bu kalbinde bana veya ona fenalık düşünür diye mümin kardeşinizin sözünden düşüncelerini araştırmayın ve dolayısıyla zahiri duyguların yapabileceği ayıpları da araştırmayın demektir. Şu halde kalbinize gelen hatarayı olmuş gibi tahmin etmeyin. Şayet gizlide işlenilmesi mümkün ise, o gizli ayıplarını tespit etmeye gayret etmeyin ve hisse kapılmayın demektir. Çünkü böyle hislere kapılmak, sizi zahiri amellerde ayıp araştırmaya ve casusluğa sevk eder. Ne kendiniz hakkında, ne başkası hakkında gizli ayıpları araştırmayın. İki kişinin arasındaki gizli konuşmalarına kulak vermeyin. Bu gibi haller apaçık davete, gıybet etmeye, haber dolaştırmaya sebep olur. Ufak bir ateş kıvılcımı iken, alevli bir ateş olmaya dönüşür. Sonra böyle şeylerde yarış da etmeyin. Çünkü şerlerde yarış sizi birbirinizin aleyhine döndürür. وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا Hayırda yarıştığınızda birbirinizi engellemeyin, haset etmeyin, buğuzlaşmayın. Hadis-i şerifteki bu hüküm, toplum hayatını ilgilendiren mühim bir ihtardır. Hayırda yarıştığınızda birbirinize mani olmayın. Mesela iki kişi koşu yarışında koşarlarken, ikisinden birisi kanatlarını açıp, sağında ve solundakinin geçişine engel olduğu gibi siz de hayırda yarıştığınızda öylece engel olmayın. Çünkü hayır yarışlarında mümin kardeşinizin sizi geçmesine engel olmanız haset tohumudur. Halbuki bu buzlaşmaya ve kin tutmaya sebep olur. Bina bir veya birçok hayırlar işlerken diğer bir Müslüman kardeşinin hayrına engel olmak caiz değildir. Bilakis bu Hayrı engellemektir. Haset ile gıpta birbirine karıştırılmasın. Engellemek olmaksızın hayırda haset etmek gıptadır. Bu güzel haslettir. Yani gıpta, ilim ve infakta daha yüksek zevatın seviyesine çıkmak arzusudur. Hayırda haset, engellemekle beraber olursa, topluma buğuzlaşmak, nefret, inkar ve gazaplaşmayı getirir. Rahatlıkla diyebiliriz ki, hali hazırda tüm toplumların ittifaklarını bozan, hayırlı işlerdeki yarışmalarda hasetle diğerlerinin hayırlarını engellemektir. وَلَا تَبَغَضُ وَلَا تَدَابَرُ Buğuzlaşmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin. Allah yolunda malı infak etmekle yarışın, lakin başkasının hayrına engel olmaya sirayet etmesin, zira bu haramdır. Kendi nefsinizin menfaatini başkasının menfaatinden takdim etmeyin. Yani faidelenmek ve başkaları faidelendirmekte öncelik hakkını mümin kardeşinize veriniz. Aksi takdirde birbirinizden sırt çevirmiş olursunuz. Toplumunuz dağılır. Ve kunu ibadallahi ihwanan kema emarukum. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, birbirinizden ayrılmayın. Nitekim Allah da bunu size emretmiştir. Yasaklardan sakınmakla hayır içinde sevgi ile kardeş olunuz. Haset, hırs, kin beslemek, riya, nifak, cimrilik, ayıp araştırmak gibi kalpteki fena huylar toplumun samimiyetini bozar. Bunlardan sakınmakla sevinin. Bir ana ve babadan kardeş gibi olunuz. Kardeş kardeşinin malını, namusunu, ırzını, haysiyet ve şerefini korumak mecburiyetindedir. Madem ki müminler bir tek vücut gibi birbirine kardeştir, o halde المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakıp zelil de etmez, tahkir de etmez. Musibet, darlık, yoksulluk, hizmet anlarında ona yardım eder. Rıyabında da şeref ve haysiyetini korur. Hatta tüm dualarında ve hayırlarında kardeşini ortak yapar. Dünyadaki borcunu verir, yahut ona zekatını verir. Davasına koşar. Hülasa her ihtiyacını görmeye çalışır. Müslüman, Müslümanın şeref ve haysiyetiyle oynayamaz ve ona hıyanet de edemez. Sonra Nebi-i Muhterem parmaklarını göğsüne döndürüp "Ettekva ha huna. Takva buradadır." diye üç kere bu cümleyi tekrar ettiler. Takva, bil fiil azaları haramdan sakındırmak ve emirleri yerine getirmekte kullanmaktır. Ancak takvanın başlangıcı kalpten olur. Bütün fenalıkların düşünülmesi takvaya engel olur. Kalp Fena hastalıkların düşüncesinden temizlenirse, beden kendiliğinden takva sahibi olur. Bugün de Müslümanları tefrikaya düşüren, yukarıdaki hadisi şerifte belirtilen ve yasak edilen fena huyların kıvılcımlarıdır. Çünkü kalp, kapalı bir kavanoz ise, el, göz, kulak gibi diğer azalar da o kavanozun musluklarıdır. Açıldığında şerbet akarsa, kavanoz gibi, Kalpte fena huyları yoktur demektir. Şarap akarsa, kalbim temizdir şeklindeki iddia yine o şarabın sarhoşluğundandır. Bi hasabim ri'in mine şerri en yahqira ehâhu'l-muslime. Kullu'l-muslimi alel-muslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı tahkir etmesi, günah olarak tahkir edene kafidir. Müslümanın her şeyi, malı, ırzı, namusu, kanı haramdır. Bunlar heder edilemez. Sadreddin Konevi, Sabah ve akşamlarken kalbi Allah Teala'nın emri dışında başka bir şeyle uğraştırmamak takvanın özüdür. Binaenaleyh, dıştaki azalardan daha fazla kalbi zapt etmek gerekir demiştir. Molla Camii Kutsesi Ruhu, Ey Sıddikiyye Salikleri! İnsanı takva şerefinden düşüren altı haslettir. Bunları terk etmekle insan, takva minaresinin şerefiyesine çıkar. a. Hırs ve haset b. Kibir ve ucub c. Riyâ ve riyaset Bunlar şöhret arzularını da kalbe getirir. Ameli iptal eder, imanı zayıflatır. d. Gıybet ve haber dolaştırmak e. Haseb ve neseple iftihar etmek ve bu arzulardan dolayı F. Tecessüs ve buğuzlaşmaktır buyurmuştur. Sükut, kanaat, şerri sarfı nazar etmek, halkın ayıplarını araştırmamak, daha doğrusu fıkıh ilmini tatbik etmek, kalbi tedavi ettikten sonra yüzünü Allah Teala'nın tecelliyesine çevirir. Bin netice, kalbi ölünceye kadar tasfiye olunmayan, Olmadı ise sekeratta, olmadı ise kabirde, olmadı ise haşirde, olmadı ise cehennem ateşi ile tasfiye olunacak. Ondan sonra imanlılar tertemiz olarak cennete girecektir. Şu halde henüz daha dünyada iken fırsatı kaçırmadan kalbimizi tasfiye etmeliyiz.